Adısin kervcilerin e, takıldıkları yerlerden birisi Resulü itaat Allah itaat gibidir. Zaten anne babayı itaat ne hocam? Anne -i, baba -i itaat yine muayyettir. Eğer onlar seni şirke küfre davet ederlerse orada falat tutmuşlumam. O sahib humatid dünya megarufa onları orada itaat etme, orada itaat etme sadece. Resulü itaat mutlaktır. Şöyle bırak durur musun çocuklar? Bunu anlatabildim mi? Bayraklar bayraklı da hadisin karşısında birisidir. Haç konusunda da yine problemleri var hocam sen. yani Senin her gün de haç yapabileceğiniz feydin. Onu ilk defa o demedi. Onu ilk defa diyen o çocuğun adı ne? şu Emine Şenlikonlu'nun e, bu Ebubekir Celayir'in tefsirini tercüme ettirdiği çocuğun adı neydi? <gülüyor> bu Eserü Tefasili. Hatırlayan yok mu? Onu tercüme eden çocuk da bunu ilk defa Türkiye'de söyleyen. Yani senenin her günü hac yapabilirsin. Ebu, Bekir ne? Ha? Ebu Bekir'den deli getiriyor bu hocam. Ebu Bekir'den deli getiriyor bu Ne ne? Hazreti Ebu Bekir'den deli getiriyor hocam. Neymiş o deli? Bilmiyorum Hı? hocam. Yani bu sadece söyledi yani. hepsi icma etmiştir. Müslüman başkalar. Yani haç günü Arafat'ı, Şehzili Can'ın dokuzudur. Sekizde çıkarsın, dokuzda Müzdelife'ye inersin. Bitmiştir. El-Haczu Arafat zaten hocam. Tabi. Tam yani Arap'ta her gün olabilir şeklinde diyor onlar. Aynen öyle evet, söyledi. Evet. Yani zili de 9'u demiyor. Buna da karışıkma hocam, Abdülaziz Bay'ın ona. Aynı kafadan Abdülaziz Bay'ın durdu hadisin karcısı. Yani, orada karışık. O da, o da hadisin karcısı. Ben payraklar meyrekli bunu söylüyorum. Yani ikisi de hadis inkarçısı olduğu halde yaşamadılar gene. Bayındır'ın yanında e, çalışan cezayirli bir arkadaş var. Redvan ismi bilmiyorum, tanıyor musunuz? Bayındır'ı tanıyorum da tanımıyorum. Yeni gelince herhalde. De, beş, altı önce çıkmış altın orada. Altın altın altın Ama vakit e, çok güzel maşallah. Bir türlü amaçlamamış. E nasıl ovalanmış orada? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> işte mafiyat e, problem yaşıyor. E, şey. En sonunda bıraktık. Çıktı orada. E, bundan bir yirmi gün kadar önce karşılaştık. Ya şimdi diyor ki, Bayındır diyor şu hale gelmiştir. Bir anlattı hocam, süren bir kendi kendine oldu. Ney neyi tartışıyorlar ha, biliyor musun hocam? Haşa haşa, yani Allah her şeyi bilir mi? Şu an onu tartışıyorlar mesela. Şey. E Mutezile'den gelen. Evet hocam Hangi şeyde bu burada Bayındır? Yani yok ya, bilir. Ya bilir Bir dakika dur. Her kadar. şeyi bilir mi? Şu an oldu. Bir dakika. Bir dakika. bu zaten Mutezile'nin akidesi biliyor musun? Allah her şeyi bilmez. Mesela e, Sokrat'ın düşüncesini de temel alırlar. Mesela Sokrat'ın inancında şu vardı. Hı hı. Allahu Azze ve Celle yağmuru yağdırır ama kaç damlayı ne kadar yağdırdığını bilmez. Buna Allah'ta küllün bilinci vardır cüzün yok derler. Hı hı. Çünkü e, kader mevzularına baktığın zaman Allah'ın ilmini anlatırken e, getirilen izah selefini getirir Allahu Azze ve Celle. Olmuşu olmamışı. Anatagildim olmuşu olmamışı. Olacağı ve olmayacağı. Mahdun ve malumu bilendir. Ha, bu kayda konulur. Allahu azze ve celle her şeyin ilmine, künhüne vakıftır deriz. Ha. şimdi bunlar malumu anlatabiliyor. Malumu bilir ama mahdumu bilmez şeklinde. Bu sefer bunu küllü bilir, cüzü bilmez. Mutezilede bu var. Yeni yazılı bir şeyler var mı bunların? Yok. Sadece şu an bunlar tartışıyorlar diye. Bundan bir sene önce bunlar e, Allah'ın meşriyetine ona dair bir sempozyon falan yaptılar biliyor musun? Evet. Bir sene falan oldu. Sonra, sonra, Bak ya, bunun yazılı, yazılı mazılı tuttu, evet, bunu hocam. görmek isterdim. Hocam sorayım, bu son dönemde <gülüyor> Türkiye'de tasavvuf <gülüyor> akımının biraz daha pasifiz olduğunun <gülüyor> teziyle ve Neyin? Yani tasavvuf akımının durduğu. Muhtezile öplan çıktı çıktın şiyan, de mi Türkiye'de bu? Muhtezile şey planı çıksın. Şimdi düşün, yaşar Nuri. <gülüyor> ee, mesela oku, okullarda tasavvuf dersi verir. Ama tasavvufa karşıdır. Bayraklar bayraklı tipindekiler tasavvufa karşıdır. Kelamcı olduklarından çünkü muhtezile tasavvufa karşıdır. Ebu su Efendi Yunus'u tekfir eder. Neden tekfir eder? Akılcı olduğu için Yunus'u tekfir eder. Yunus Kur'an ve Sünnet'e ters düştüğü için değil. Muhammed bir gibi Yunus'u tekfir eder. Neden tekfir eder? Muhammed Bir gibi tekfiri Ebu Suhid gibidir. Muhammed Muhammed Bir gibi sünnete daha çok yakın birisidir. Ama bunda bir açılım imkanı bulamamış Muhammed Bir gibi. Allah rahmet etsin. Çünkü Medrese'yi bitirince gidiyor Karamanlı Bayramı tarikatına intisab ediyor şeyhine. Şeyhin her söylediğine delil istiyor. Bunu görünce diyor ki şey anlıyor ki bu çubuğunda bir sorun var. Sen burada geçinemezsin. Git gene medreseye dön diyor. Muhammed bir gibi geri dönüyor. Bu sefer Tarikat-ı Muhammediye'yi telif ediyor. Okuduysanız sanki her şey hadisten delil getirmeye çalışıyor. Ama araştırma imkanı olduğu için o kadar yapmış. Hatta bunun bir kabir ziyareti adabı var. Camia da basıldı. Evet. Yani Camia bunu tercüme ettiler. Yani Osmanlı'da bile bunun farklılıklarını görürsünün. Yani onların tasavvufa zıt düşüşü ile, bizim tasavvufa ters düşüşümüz aynı mantıkta değil. Onlar mesela tasavvufta, tasavvufun aşırı gitmesine sebep inkar ettikleri bir şeyde, doğru olanı da inkar ediyorlar. E, tasavvufun aşırı gitmesine, mesela tasavvuf kerameti kaybı bilmeye kadar içine sokmuştur bunu. Evet, bunu. Ama keramet vardır. E, Muhtezile tutup kerameti de toptan inkar ediyor. Zaten Abdülaziz Bayındır böyle başladı. Onun ilk fartasını da bu Vakit gazetesinde bir çocuk vardı. Ee, ben bunu hissettim kendisine. Çünkü Abdülaziz Bayındır'ı ben 90 senesinde e, kitaplarımı getirirken Diyanetten bir şey istediler. Bu kitaplar, sakıncalı kitaplar değil diye kütür, kütüphanemi getirirken ondan kağıt alma zorundaydım. Çünkü o zaman o İstanbul Müftü Yardımcısı'ydı Abdülaziz Bayındır. Orada tanıdım. Fepazi sözlerinden gıcık kaptım. Gıcık kapınca bunların da bu koku var dedim. Size bir şey söyleyeceğim ama darılmayın dedim. Ne vardı? Sizde biraz akılcılık kokusu var gibi dedim. Zaten temel hanefi olarak bunun da bunun olması gerekir ama sizde biraz farz var dedim. Yok hocam de öyle bir şey, yanlış anlamış olabilirsiniz dedim. Kısa bir zaman Vakit gazetesindeki birisi bir yazı yazıyor, sözlü not almış. Ee, İsa Aleyhisselam'ın müzulü hakkındaki bir tavrını buna ispat eder misin hocam? Not tefterinde yazılı dedi. Abdülaziz Bayındır'a e sordum, yalan söylüyor, bana iftira atıyor dedi. Halbuki Çocuğ'un defterinde yazılı. Gazeteci birisi bugün bir şey anlamada pek yani yanılma ihtimali çok azdır. Ya yalan söyler uydurur <gülüyor> gazeteci, yanılması, yanılma ihtimali çok azdır muhte ederken. Yani yanlış duydum, yanlış anladım diyebilmesi için. Abdülaziz Bayındır öyle başladı ve açmıyordu. Şimdi bayağı da hocam. açtı. Vakıf kurdular. Süleymaniye Vakı. Vakfı diye bir de vakıf var. Arkadaşım, kardeşin başka sorusu varsa gidecek çünkü. Hatta. Hocam şimdi arkadaşlar belki daha önce anlatmışız da. Bu mezheplerle ilgili mesela mezheplerde biz. Şimdi halife mezheplerin olan yıllardır böyle görmüş, böyle bir de birdenbire alıp, kenara koyup biz bu şekilde yapacağız ha? sağdan soldan. Kenara koymuyorsun. Hiçbirini kenara koymuyor. İlim ehlinin hiçbirini kenara koymuyor. İlim ehlinin birisi biraz fazlaca öne çıktıysa öbürkülerini ihmal gündeme geliyorsa. Mesela Türkiye'de Ebani Ferahimeoğlu'ları biraz fazla öne çıkarmışlardı. Öbürkilerin sanki hiç e, dinde yeri yokmuş gibi bir yerde bırakılmışlardı. Bunu yapamazsınız. Hepsini birden aynı şekilde önüne alma zorundasın. Mesela bunu şöyle bir izah ederiz. E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gündeme geldiğinde eşit. İslam deriz. Neden? Her şeyi biz ondan öğrendik. Ama bu sözü Ebu Bekir ve sahabeden herhangi birisi için diyemeyiz. Ebubekir Bekir eşit İslam diyemezsiniz. Sahabeden herhangi birisi için eşit İslam diyemezsiniz. Çünkü ben Ebu Bekir'den gelenle yetinirim din olarak derseniz büyük noksanlığınız çıkar ortaya. Ama sahabeyi umuman ele alır. Allah Resulü'nün ashabı eşit İslam derseniz evet doğrudur. Her birinin taşıdığı, aktardığı bir değer vardır. Ama her birinde bir şey vardır. Birinde biraz fazlaca, birisinde biraz az. Bunu şimdi aynen ilim ehli içinde deriz. <gülüyor> i̇lim ehlinden herhangi birisini öne çıkararak ben Ebu gelenle gelene yetinirim. Ben din olarak onu bunu yaşarım diyemezsiniz. Bu büyük hata olur. Ama İslam alimleri eşit İslam derseniz bu olur. Nasıl Ebu ihtiyacımız varsa İmam Şafi'ye de var. Ahmed bin Hanbel'e de var. Öbür ilim ehline de ihtiyaç vardır. Kaldı ki onlar bunu katiyetle ve açık bir ifadeyle söylemişlerdir. Hiçbir zaman kendilerinin mücerde taklit edilmesine müsaade etmemiştir bu insanlar. Mesela Ebani Ferahim Allah diyor ki bizim herhangi bir sözümüzü delilini bilmeden alıp kullanmak o kişiye caiz değil, helal değildir diyor. Ama ondan sonraki gelen hanefilere bakarsanız mesela bu şey, Kerhi'nin çok çirkin sözleri vardır. Evet. Bizim diyor Kur'an ve sünnete tert düşen bir sözümüzü görürseniz iyi bilin ki o ya mensuhtur ya da sahip değildir diyor. İtibar bizim sözümüzedir diyor. Allah. Ebu Hanife'nin sözü nerede? Bunun sözü nerede? Allah. Onun için Ebu Hanife Rahim farklı bir konumdadır. Ona ihtiyaç vardır. Bu sefer bütün ilim ehlini öne koyman gerekir. Az önceki sözü, yani falan eşit İslam'dır sözünü Ebu Bekir'e diyemiyorsak, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nden sonra bizim en faziletli bildiğimiz insan. Bu söz ona denilmiyorsa ki sahabede de uygulamayı görürsünüz. Mesela bu temettuhatçı hakkında Ebu Bekir Ömer'in radıyallahu anh'ın bir kanaatı olmuştur. Bunu gelip İbn Ömer'e soruyorlar. <gülüyor> Tirmizi de İbni e diyorlar ki, Temettüatçı için ne dersin? Allah Resulü yapmıştır diyor. Peki Ebubekirle Bekir ile baban yasaklarsa? Subhanallah diyor, Allah Resulü bir şey yapsa, baban bir şey yapsa hangisini alırsınız? Allah Resulü. Allah Resulü de yapmıştır diyor. Ee, İbn Abbas'a gelince, İbn Abbas Fösevi'nin tarihinde diyor ki, sizin üzerinde taş yağmasından korkulur. Ben Allah ve Resulü dedi diyorum, siz size Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Sahabenin menheci bu bak. Biz buna menhecü selef diyoruz. Menhec dediğim şey bu. Anlayışta herkes farklı olabilir ama menheşte tektirler. Şimdi onlar için biz bunu diyemiyorsak Allah göstermesin, bu zamanımızdaki hangi ilim ehli için diyebiliriz ki bu bana yeter diye, ben abimle yetinirim, efendimle yetinirim, hazretle yetinirim. Allah göstermesi bunu mantık almaz. Bu ne demek? Ama maalesef insanlar bunun beklentisi içerisinde. Biz bundan kurtulmak zorundayız. şu an Türkiye'yi bile oturtun. Ben size mezhepler arasındaki en basit ihtilaplar sebebiyle, Kur'an'a tert düşme, sünnet'e tert düşmeyi kastediyorum. Birçok içtimai sorun vardır. Ve birçok şeyin temelinde bunu görüyoruz. Mesela e, doğuda ne diyorlar onlara? Töye cinayetleri diyorlar. Neyden kaynaklanıyor bu temelde? Bir baba istediği gibi kızın istediğine nikahlayabiliyor. Çünkü babanın velayet hakkını sınırsız kullanmaya kalkıyor. Hani şu an, şu anki mantıkta e, güçler ayrımı diye bir mantık var ya Allah Azze ve Celle bak İslam dili bunu nasıl koymuş? Veli'nin izni olmadan nikah caiz değildir. Kızın rızansı olmadan da nikah caiz değildir. Bak bu güçler ayrımıdır. Ne babanın velayet hakkına dokunur ne de kızın kendiliğinden iş yapmasına müsaade eder. Hanifi mezhebinde bir kızı kaçırırsınız. İki şahit bulup nikah yaptırabilirsiniz. Bellinin izni gerekmiyor. Şahit mezhebinde bellinin izni şart. Bu sefer ne yapıyor bu hakkı, velayet hakkını kızınız olan birisine nikah veriyor. Ben sana babanım dediğimi yapacaksın gibi baskı uyguluyor ve istemediği bir insana veriyor. Ve Allah Resulü'nün sözünde bu nikahta caiz değildir. Evet. Bir bu nikah yüzünden bakın ne kadar cinayet ve pislikler işleniyor. Bu artık eskisi gibi değil. Eskiden İstanbul'un Diyarbakır'dan haberi bir sene sonra olurdu. Ama şimdi bir tuşun başına oturuyorsun, ta Avustralya'daki insan seni dinliyor. Onun için yani mezheplerin, mezhepleri kabul ettiğimiz nokta, Allah göstermesin dinin yerine ikame edilen, ona kaymur makam diyebilirsin. Kaymakam bu işte. Mezhepler kaymur makam değildir mezheplerin başında olduğu söylenen ilim ehli bizim dini anlamadaki yardım, yani yardımlarını istediğimiz kimselerdir. Böyle düşünmek gerekiyor. Mesela biz Ramazan, Ramazan'dı geçti, geçen Ramazan hep 20 rekat kılıyorduk. Eşim bu programlara girdikten sonra 8 rekat kılmaya başladı. Dedik ki yani yıllardır hep böyle bütün okuduğumuz kitaplarda böyle. Ben de gittim Mehmet Bey, müftiye aradım. Hı. Hocam dedim, teravih namazı kaç rekattır dedim. Bana dedi ki 8 rekat. E hocam o zaman niye 20 rekat alıyoruz dedi. Yapamazlar bunu ya. Yani şimdi düzen şimdi, böyle geldi dedi. Böyle gider bak şimdi diyor. Türkiye'de e, toplumun istediği din yaşanmıyor Buna ters düşemezsin. Bak Diyanetinin dinde yoktur dedi birçok fetvası var. Anladım. Ama imamlar camide uygulama zorundadırlar. Halk istiyor bunu. Evet. Halka ters düşemezsin. Bunların mantığında. Şimdi onu zorlasan, neden bunu bildiğin halde yapamıyorsun? Ya diyor daha önemli meseleler vardır, bunlar mıdırdır çıkaralım. Ha Bir yerde bak doğru, tevhidi, itikadi boyutta sorunlar varken bu meseleler teferruat sayılır. Hatta bazen arkadaşlara bile orada burada, yani namazdan ve herhangi bir meseleden dolayı insanlarla çekişmeye girmeyin. Bu şeytanın da işine gelir. Ha, yani namazda Allah Resulü böyle yapmıştır diye minakaşa çarptın. o adama tevhidi anlatma fırsat bulamazsın artık, bitmiştir işin. Boş ver, Ha, bu yönde bunu doğru kullan ama, sen doğrusunu yapmaya çalış. Katiyetle küçümseyerek bunu yapma. Yani öyle bir bedel kullanmalısın ki mesela, i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın, Hazreti Osman'la hacca gittiği bir sene, Hazreti Osman Mekke'ye vardığında dört kılar. Seferi olmasına rağmen. Ki halife, bunu e, İbn-i Mesud'a sorarlar. Allah'ın kabul edeceği iki rekat benim için daha eftaldır diyor. Gitti. İki rekat bakın şimdi. Osman arkasında imam olduğu halde anh, bir namaza dek geliyor, i̇bn Mesud dört kılıyor. Hı. Ya sen hem böyle dedin hem sözüne ters hareket ediyorsun. Münafıkların bunu fırsat kirmesinden <gülüyor> korktum diyor. Çünkü Hz. Osman'ın devredi tam münafıkların yani öküzün altında buzağı aradığı evet, zamanda. Bunu böyle kullanmalısın. Yani kullanışın müşahhas olmalı. Hayali canım büyük fitne çıkar. Heh. Ondan sonra bunu icabında toplum olarak düzeltemezsin. Neden? Önce teravih namazı, gece namazı, ve evet, ı leyl dediğimiz, teheccüd dediğimiz namaz, e, nafile olan bir ibadettir. Bu toplumda, yani beraber yapma zorunluluğun yoktur. Beraber yaparsan çok güzel olur. Ömer'in yaptırdığı gibi radıyallahu anh yaparsan çok güzeldir. Bunu farzdan düzeltirsin. Bakarsın aslında gece namazı, kıyamulel-teheccüd dediğimiz namaz nedir? Nafile bir ibadettir. Ramazanda daha çok önemsenmiştir bu. <gülüyor> Allah Resulü şimdi son olarak 8 günmüştük. 3'te beyaz bitir 5 bitirle 11 o 13 olmuştu. Ama bazen 2'ye katkılmıştı. Ama birinde Bakara, ikincisinde de tutup Ali İmran'ı okumuş muvatta'ya baktığın zaman İmam Malik'in Malik muvatta'sına öyle namaz uzun olurdu ki video sopalara dayanırdık diyor namazın içinde diyor. Ha bu ibadet olsun. Koşa koşa 20 rekat kılacağını akıllı olsun. İki rekat namaz adı namaz olsun. Bu insanlara bunu anlatmada zorlanabilirsin. Nafile olan ibadetleri ferdi olarak halletme yoluna gidecektir. İnsanlar arasında huzursuzluk çıkarmamalıdır. Mesela ilk namazdan sünnetiyle, yasınlamaz sünnetini örneğin evde yalnızken kılmıyoruz, camide kılıyorum. Evde ellerin mesela gördükten sonra kaldırıyorum, camide kaldırmıyorum. Bu da münafıklık olmuyor mu kendime? Olmaz. Burada hiç kimseye bir zora koşamazsın. Şimdi bazı ibadetlerin özünü, mesela bir zaman benim damadım dedi ki, <gülüyor> ya baba kızına bir şey söyleydi, ne diyeyim? Ya dedi bazen sünnetleri kılıyor, bazen kılmıyor dedi. Bana. Şu farz aka önündeki arkasındakini. Gayet normal yavrum dedim. Neydi? Biz çocukluğunda bunlara beş vakit namazın katiyetle terk edilmeyeceğini anlattık. Önce bunu önemsettik bunlara. Hiçbir şekilde bu beş vakit farzı terk edemezsin. Okula gidiyorlardı. Avrupa'da mesela yatsı namazı şu an herhalde öğledim çok. On bir buçukta biz yatsı namazı kılardık. Bir çocuğu nasıl o saate kadar oturtabilirsin ilkokulca, çağındaki bir çocuğu? Biz kıldırırdık akşamleyin, cem ederdi. Sadece fazlalıklar gitti, yani. terk etmeme alışırdı. Peki dedim ona, hiç farzlarda aksaklık var mı? Katiyetle farzı geciktirmiyor, ha, önemli bu. Şimdi bizde bazı önemsiz şeyler ön safhaya çıkıyor. Affedersin adam kerhaneye gidiyor. Çıkınca hamam arıyor. Hamam nerede? Neden? Cünüplük diyor. Çok günahmış diyor. Ulan şerefsiz günah <gülüyor> etmek sevap mı? Öne çıkarıyor bakın diyor. Bazı ibadetlerde yer değiştirtiliyor. Farzın yeri farzdır. E nafile için gelen sözlere geldiğinizde dün hangi arkadaş yaptı? Kulum bana farzlarla yaklaşır ve nafileyle devam Cumanla eder. Ha, naf orada mı? Nafileyle devam eder. Nafile ibadetler Allah'a yaklaşma vesilesidir. Ama her kim günde, beş vakit namazın önünde ve arkasında on veya on iki rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir be ev inşa eder diyor. Kim kılarsa. İbn Ömer diyor ki bunu işittiğim günden sonra terk etmedim diyor. Bu nedir? Nafilenin uygulanma şeklidir. Ha, Allah Resulü sabah namazının sünneti için diyor ki arkandan attı bile kovalsa terk etmem diyor. Ha, öğleden önce kılamadığı nafileyi tutup öğle namazından sonra kaza da ettiği vardır. Yani her şeye kendi önemi kadar önem vereceksin. Yeri belli olacak. Farzın yerini işgal etmeyecek. Farz belli olacak oturacak yani. Farz katiyetle terk edilemez. Harp anında da olsan farzı terk edemezsin. Bunun önemini oturtmak gerekiyor. Ha, bazı şeyler vardır ki e, sen ona şahsen hazır olmalısın. Katiyetle bunun yani hemen e, yani özdeşleştirmeyeceksin. İçişe koymayacaksın. Nafilelerde kendini ikna etme zorundasın. Kendin buna ikna olmalısın. Rahatlıkla, isteyerek bunu yapmalısın sen. Ama farzda öyle bir isteklik yoktur. Tercih hakkın yoktur. Ha, evde kaldırıyorsun. Olabilir. Orada kendini biraz daha hazır hissediyorsun. Tepki hazır. Ama camide birçok tepki çekeceksin. Ona mukavemet gösteremeyeceksin. O da olur. Hiç kimseyi biz zorlamamışızdır. Kişinin öz iradesi hakim olmalıdır. Herhangi bir itaatte, isyanda isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. İslam'da mutlak hürriyetin tanındığı tek yer burasıdır biliyor musun? Nasıl ki zorlan birisine küfrettirme, onun imanına zarar vermiyor zorlan iman ettirmenin de faydası yok. Onun için bizim nezdimizde dinimiz İslam, bizim tercihimiz olan bir din değil. Babadan, yaşadığımız mıntıkaya göre miras olarak intikal etmiştir. Halbuki yaşadığımız din benim te öz tercihim olmalı. Kendi irademle ben bunu din diye seçmeliyim. Bizde bu yol. Onu öyle telakki etmeyeceksin yakın. Yani bütün askı kaldırıp indireceksin elleri. Peygamberi nasıl kıldıysa öyle kılacaksın. Ama konumuna çok iyi dikkat edeceksin. Diyelim ki sen kendinde yapma cesaretini buldun mu, bunu ispat ettin mi yap ama insanlara bunu bunu yapacaksın diye sürme önlerine. Bazen mesela ben kendi köyümde kalıyorum. Ben de oralıyım, eşim de o köylüdür. O köyün yüz seksini benim akrabamdır. Ama bana bakıyorlar şimdi, oca sen başka namaz kılıyorsun. Ya sen bir namaz kıl da gerisini boş ver. Önce bir namaz kıl sen. Hakikaten namazı kılmaya başladığında, insanda dini yaşantının seyri değişir biliyor musun? O zaman bu ayetin anlamı çıkar. Allah azze ve diyor ki, اِنَّ الصَّلَاتَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz, insanı fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyar. Bir insan namaz kılıyor, yalan söylüyorsa, namaz kılıyor, sahtekarlık yapıyorsa, o namaza bir dikkat etmesi gerekiyor. Tabii i̇bn namaz namaz değildir diyor Yani o dar bir sorun. Yani Halbuki namaz sende bir kalkandır. Kötülüklerden alıkoyan bir unsurdur. Demek ki sendeki namaz o nitelikte değil. Sorunları vardır. Buna bakman gerekiyor. Önce namaz, namaz olarak oturması gerekir. Ondan sonra insan zaten düşünür. Yapmış olduğu bir ibadetin, yapmış olduğu herhangi bir işin en ufak teferruatının ayrımına kadar gider biliyor musun? Allah Resulü bunu nasıl yapmış? Bazı şeyi <gülüyor> hüküm olarak insanların zihninde vurkulamamış. Biz illa bir şey farz mıdır, vacip midir? Bunu terk edersem ne olur? Terk etmezsem ne olur gibi bir ayrıntıya gitmiyor din asla. Birisinin sol elini sağ elin üzerinde namaz kılarken görüyor Allah Resulü. Tarafa adamı solunu alıp alta koyur sağını işte. Biz enbiyalar böyle kılmakla emrolunduk diyor. E peki ben kılmasam ne olur hocam? Vallahi bilmem. Ama nebilerin kıldığı gibi kılmak isterse namaz öyle insanın isteğini harekete geçirir. Bu namaz olmaz şudur teferrat'e gitmiyor Allah Resulü. Biz nebiler böyle kılmakla nemruldu. Ha Sen nebiler böyle kılmakla Resulüm beni namaz kılar gibi namaz kıl dediyse sana sen o söze kulak ver. Ne kadar içinden ona cevap geliyorsa onu yap. Hükümlerin baskıcılığı, sana o işi yaptırıyorsa zaten onda rıza yoktur demek. Rıza ise senin rızan, senin ihtiyarın seçim hakkında saf dışı kalmış demektir. Çünkü bulduğun, karşında bulduğun her şey mükafat da olsa ceza da olsa yaptığının karşılığıdır. Bunu iyi bilmek zorundasın. Biz insanların nedeninde bunu oturtmak bunu oturtmamız gerekiyor. Ve öncelikle de toplumun günde, yani gününü, yani kullukla doldurmak gerekiyor. Kullukla meşgul etmek gerekiyor. Sağ sol yaratılış gayemiz kulluktur. Bu oturması gerekiyor. Kullukta namazda, e, namazda kulluktan bir cüzdür. Ve birçok mahlukatın ibadeti olan her bir cüzünü bizde toplamış. Yani şu namazdaki cüzler ama Allah katında öyle melekler vardır ki kıyam halinde ona ibadet ederler. Öyleleri vardır ki halinde bulunurlar. Öyleleri vardır ki secde Hermin dedi, onlar da bile bu cüz cüz kulluktur. Bizde bir bütün olarak kulluk olarak gelmiştir bu. <gülüyor> Namazın yeri çok azimdir. Ben size daha meşgul etme. Mesela biz son soru sorunla sorun. Ya biz e, Allah'a itaat ettiğimiz kadar kullarını daha çok itaat ediyoruz şu anda. Niçin? Mesela. Sözde bunu kimse demez, biliyor musun Yakup? Herkes der ki ben Allah'a daha çok seviyorum. Allah'a itaat ediyorum, insanlar nedir ki der. Bu yanlış nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz bazı şeylere ismen nispetle yetiniyoruz. Ama özde ne olduğunu senin fiilin yönlendirir. Kişinin sözüne bakılmaz, aynesidir işi derler ya, işra aynesidir bu kadar. Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'de hani Allah'a diyor ya, de ki onları eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun diyor. Allah'ı seviyorum sözü iddiaya geçmez baden. Bunun ispatı ne? Ne kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyorsan, ona ne kadar itaat ettiysen, ona ne kadar uyuyorsan senin Allah sevginin ölçüsü odur. Aynen ben güneş battı dediğimde akşam oldu demem gerekir mi? Akşam oldu dediğimde güneş battı demem de gerekmiyor. Muhammed'e tabiysen ona uyuyorsan harfiyen ...Allah'ı seviyorum demene de ihtiyaç kalmaz. Ama sen Muhammed'e tabi olmuyorsun. Allah sevgisi iddia ediyorsun, bazen tasavvuf ehlinin yaptığı gibi. Ya Bu söz iddiadan öte geçmez. Çünkü söz çoğu zaman %90 iddiadan öte geçmiyor. O bunun Başka için, tat, tat, bunun tatbiki, uygulama önemli. Çalışmakla ibadet diyor. Adam mesela patron duyduğun namaz kılma ya sen de iş verim o zaman ama Şimdi bak şu söz doğru. Şey Çalışmak ibadet olabilir. Olur. Bizim ibadet anlayışımızda gündeme gelince insandan düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden her şey ibadettir. Ama bir ibadet başka bir ibadeti alı koymaz. Ki namazı e, dün tevhit de e, bir mevzuya anlatırken ona girmedik. Mesela e, ve hut delil getirdiğimiz ayetin devamında ve ma halaktul cinne insa illa li ya'budun ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Devamında ma uridu minhum min rızqin ve ma uridu en yut'imun inna'llaha huve'r razakul kuvvetul metin. Ben onlardan beni rızıklandırmaları doyurmalarını istemiyorum. Rızık veren ve güç sahibi Allah'tır diyor. Bu ayetin önceki ayetle alakası nedir dersin? Ne gibi bir bağlantısı var? Yine başka bir ayette ve amur ehleke bis sala ve sabr alay ve sabr alayha la neseluker rizqan nahnu narzuquf. Aileni çocuğuna namaz emret ve sen de devam et. Senden biz rızıklandırmanı istemiyoruz. Biz senin seni rızıklandıran biziz diyor. Ne alakası var dersen? bak ibadete, ibadetten herhangi bir içinize en büyük mani rızk endişesidir biliyor musun? Rızk endişesi senin kulluğuna mani olmaz. Rızkı celbetmek için tevessül ettiğin, yapıştığın esbab da vaciblerdendir. Ama bu ibadeti terk etme sebep olamaz. Önce namaz, sonra işim. Bunu sen uygularsın. Ben askerde her yastı namazında Acemi Birliği'nde sopa yardım. Çünkü tam namaz, e, tekmül aldığı zaman olurdu. Koğuşyatlı olurdu. O zaman cen etmesini de bilmiyordum. Dinin kolaylıklarını bilseydim. Mutlak kullanırdım. Ondan sonra bu usta bildiğinde tam ezan okunacak vakit yürüşe, yani yürüyüşe falan gittiğimizde geri dön olurdu. Ben inadına namaza dururdum. Ve üstte de arabayı bırakırdı, Namazı bitirsin de al gel şunu diyordu. dizi döveceğim diyordu. Sen ibadette ısrarlı olursun. Sen ibadetin yerine hakkını vermelisin. Çünkü din hobi değil. Vakit bulduğunda, istediğinde, din yaşanmaz. Din, kendi vakitleri ve zamanı içerisinde yaşandığında onun dindir. Neden <gülüyor> ibadetin anlamı da bu. Çalışma ibadettir, doğru. Ama onu başka bir ibadeti terk etmeye vesile olarak kullanmak kalmıştır. <gülüyor> Hocam, ben soru sorabilir miyim? Arkadaş gidecek de onun için onun soruları var mıdır? Cenazeleri için Şimdi Fatiha'yı nerede okumamız lazım namazdan sonra mesela diyorlar ki Ölümün arkasından Fatiha okunmaz öyle hiç bir faydası yok. Başka nerede okumamız lazım? Bir, bir de mesela benim ailem şu anda mevlüt'e gidecek. Ki bunları benim götürmem lazım. Mevlüt de vidattır diyor. Ama ailem de diyor ki illahi götüreceksin beni diyor ve sen de geleceksin diyor. zaman... Ailem mesela, derken eşini mi kastediyorsun anneni babanıma? Hem ailemi, hem annemi var onun. Şimdi bak, e, Kur'an okumanın ölüye faydası yoktur dediğinizde, bunu geniş bir mantıkla neler alıyorsun. E, biz, ölünün arkasından yapılan şekle belki karşıyız. şeyin aslına olmayabilir. Şimdi ölüye, öldükten sonra ölünün amel defteri kapanır, üçe yarış diyor. Bunlardan birisi nedir, faydalı bir, sadakayı cariye dediğimiz, devamlı sevap getiren, ondan sonra faydalı bir ilim, salih bir evlat gördükten sonra dua eder diyor. Şimdi ben birisine Kur'an okuttum, öğrettim. Ben öldüm, bu benim talebem. Bu devamlı Kur'an okuyor, Kur'an öğretiyor. Hocama bağışladım demesine ihtiyaç çok ki zaten. Onun yaptığından hiç noksanlaşmadan bana geliyor. Gitmesin dese bile geliyor. deme, hiç ihtiyaç yok. Senin çocuğun da böyle. Yani senin çocuğun ne yapıyorsa, sen ona neyi öğretmişsen, neyi yapmasını istemişsen, onun yaptığı her şeyden hiç noksanlaşmadan hem de sana geliyor. Bunu anladın Oturup babana Kur'an okuman gerekmiyor ayrıca. Her zaman Kur'an okuman gerekir. Annene babana gidersen onların çocuğusun. Yani onların asenatındansın. Evet. Ve ayrıca onlara senin, ki duada da olduğu gibi gelmiştir bu, onlara devamlı tövbe istikbar edebilirsin. Şirk'te öldükleri katiyetle bilinmiyorsa, onlar için tevbe istiğfar etme hakkı var sana. Ama Mevlüt gibi bir merasim yok. Mevlüt'i şimdi Kur'an'la özdeştirir. <gülüyor> Bak Kur'an okumaya, ölülerin arkasına Kur'an okumaya mani oldu, mantığı gitmez. Mevlüt, Bektaşi dedeleri, Süleyman Efendi bir Bektaşi dedesidir biliyor musun? Onun yazdığı bir şeydir. Süleyman Çelebi. Süleyman, Süleyman Çelebi. Bilmiyor musunuz? Bektaşi dedesi diye bakalım. <gülüyor> Heh, öyle bir şey yok. Yani öyle için oturup Kur'an okuyorum demene de ihtiyaç yok. Yolda gezerken birisine verdiğin bir sadakadan bir de babanın payı çıkıyor ya. Seni o sadakaya teşvik eden adama da çıkıyor. İlim evli seni gayrete getirmiştir. Bak sadaka ver, insanlara himayet onların ihtiyaçlarını gider diye sana nasihat ettiyse, bu söz sana tesir ettiyse o adama da var. Çünkü hadis-i e, hadis şerifte alel hayri yani o işe Teşvik eden, delalet eden de yapan gibi ondan ecel alın. Hem de hiç tasalamayın. Seninkinden hiç doksanlaşmıyor. Seninkine dokunmuyorlar. Bunu anladın mı? Bu mantığı yakalamak gerekiyor. Ben ne yaparsam yapayım. Aa, babam demek Allah'ın sevdiği bir kulmuş. Ben kendim için günah işlerim. İşlediğim amelleri günahlarımla iptal edip gecesiz kılabilirim. Ama babam adına günah işleyemem. Benden seviş noksanlaşmadan ona gidiyor. E benim okumama o vesile olmuştur, benim çocuklarıma o bakmıştır, <gülüyor> bana o tahammül etmiştir. de bundan mahrum olması mümkün değil. Hele Allah hiçbir kimseyi hak ettiğinden mahrum etmez. Mevlid için, için icabınızı anlayamadık hocam Anladın da biraz karıştı gibi falan. <gülüyor> <gülüyor> yani orada dedim de diye. Müvrit diye bir merasim yok Cavers. Götürmesini söyledi. Hocam. Ha götürmesini, götürmesini mi? Hocam. Şimdi ben, yani, ben şuan onlarla şuan ne kadar araştıracak, onlara bunu ne kadar anlatabilir, kendisine bakıyor. Bırakın onun fetvasını versin. Yani götürsem diyor, vebale girer miyim herhalde? Kastı o mu evet. acaba? Şimdi zaten onun ne ne ne olduğunu biliyor ki soruyor, onu rahatsız ediyorum. <gülüyor> Şimdi ben götürebilirsin desem, hoca cevaz verdi götürdüm diyeceğim. Evet, Götürme yani. desem, bu sefer bunu doğrudur, doğru kullananma annesiyle, anasıyla, babasıyla arasında fitne çıkacak. Ben geldiğim senelerde İslami yaşayan, İslami, İslami eğilimi olan gençlerin yüzde doksanının ilk sorunu anasıyla babasıyla andı. Çünkü ananızı, babanızı da dinlemeyin. İslam'ı yaşarken sözünü de, çok garip kullandı bunlar. Herkes kendisi Mustafa Mümeği zaten tabii, hocam. Tabii. O, o, o, o, o, o, o zemine oturttu kendine. Halbuki annen baban senin Müslüman olarak değiştiğini görsün ya. Hatta gariban da oğlum inandığın diye sana anaya babaya böyle mi davran diyor? Aynen öyle. Hı -hı. Aynen. bunu. Biz bazen dengeli kullanamıyoruz. Onun için bazı şeylerin fetmasını kişinin kendisine bırakacağım. Hocam. Dinde mevlüt diye bir merasim yok. Bunu kafana koy. Hı -hı. Hatta orada birçok şirk değişlenebilir. Bu mümkün. Var yani oluyor. Biz Kur'an okuma katiyetle Allah göstermesi fayda vermez diyemeyiz. Ama oturup annem baban için, annem için Kur'an okuyacağım. Annemin babamın ruhuna Kur'an okuyacağım. Onu, <gülüyor> bir zaman bizim köy, benim evim komşum olan şu tamirci çocuk var ya. Onun abisi vefat etti. Tabi bilenler var da. Komşu tutmuş. <gülüyor> kırkında, bizde kırkında yemek verirler. Sizde de mutlaka baktığınızda. Şimdi çağırmış. Gitsem bir dert. <gülüyor> Gitmesem başka bir dert değil mi? Ne yapacağını insan şaşırıyor. Ne yapabilirim? Giderim. Ne yaparım? İştirak etmeyeceğim. Orada yapacağımı yaparım. Vardık şimdi yemek verirler. Tabi yemek yendikten sonra da e, yemek e, daha gelmeden önce hocalar Kur'an okur imamlar. Oturduk şimdi. Ben şimdi fırsat kolluyorum. Hocanın bir hemen hazırlandı. Kur'an okuyacak. Bir dakika ne yapıyorsun dedim. Hocam Kur'an okuyacağım dedi. Allah aşkına bu adam hayattayken hiç gelip ona Kur'an okudunuz mu? Allah böyle diyor. Resulü böyle emri de dedi. Edemedik hocam. E şimdi ne halt ediyorsunuz lan dedim. <gülüyor> Size bir şeyler vermesinim. Şimdi ne halt ediyorsunuz arkadaşlar. Bu adam camiye gelmemiş. Buna gelip Kur'an okumamışınız. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz siz dedim. Bu sefer hemen ölüm babasına döndüm. Bakın ben buraya dedim. Sizi darılmayasınız diye geldim dedim. Kırkı diye yemek diye gelmedim dedim. Komşusunuz bir komşuluk hakkı var. Bunu korumak istedim ama kendimi de pisteye bulaştırmadan dedim. Bırakın Ekrem öldü gitti, şimdi Allah aşkına sen sonra Abdurrahman'da dedim Neden hiç namaza gelme? Öldükten sonra da bu gibi bir iki imam sana Kur'an okuyup faydası olduğunu düşünerek bir şeyler yapmaya çalışacak ve bir beklentisi var. Yani imamların bu yan gelirdir biliyor musun tamam, bu, bu şeyleri? Var. Ondan sonra bakın da orada amcam da var. İnanın ikiniz benden evvel ölün, sizin cenazenize, cenazenize gelmeyeceğim sırf ibret olsun diye. Ya sen hayatta camiye uğramıyorsan, Hı -hı. benim senin namazında ne işin var arkadaş ya? İşte de gücenmeyin, değil mi dedim? Gelmem cenazenize. Yedim. Ama cemaat görürsem, camide görürsem ya o zaman düşünürüm. Bu adam Allah'a kul olmak istiyor ama yapabildiği bu kadar. Bu sebep doğru dürüst öğretmeye çalışırız. Bunları iyi yakalamak gerekiyor biliyor musun? Sen karar verin. Şöyle anlaştım, ben dedim, sohbetine gideceğim. Onunla buraya gelmene daha iyi biraz karşılar. <gülüyor> Ondan çok çok güzel. Şey ama da... bak evde isyan çıkarmadan Yok, işleri hallettim. E ki sen ben gideceğim dedim. Hocamı dinleyeceğim dedim. Sorun da soracağım dedim. Geleceğim, sizi getireceğim Tekrar oraya geri döneceğim. Anlaşmamız bu mu dedim? Bu dedi. Tamam dedi. Sen git o şekilde gel. Sen sen, sen mesela gidip tamamlar. Gelmene geliyorum. Rabbim yani. kolaylık versin. Tamam. Ama evde tamam. işsen çıkart. <gülüyor> hocam akdediniz taahhüdünü bura çıkarmış oluyor. Eee, evin evizin eee olan mı? Şerli olan Hı. hocam. Orada eee Sihare namazında, Allah şu olayın benim için hayırlı olduğunu biliyor isen bir ifade var hocam orada. O ifade <gülüyor> Ve bunu hadis olarak metnini koymuşlar. Nerede zikret, tabakma hocam. Şu sözde e, imla hatası var, yoksa bu söz bu şekilde mi hocam? De bu şekilde anlatma. Allah azze ve celle geleceğini, yani geçmişi, mazi, geleceği bilendir. Ve Allah azze ve celle onda hayır olduğunu biliyor oradaki a ora ki mutlak biliyorsun. Hmm. Bu kullanılıyor. O şeyde biraz mı hocam? Eserde böyle yazmış. Eser Şimdi bazı şeyler dün akşam ben e, herhalde ve Abdullah la tusrik bir şey ayetinde de anlattım. Bazı şeyleri Türkçe aktardığınızda eğer deyim nazmını almışsa bunu deyim olarak aynen tercüme edemezsin. Bizdeki deyim karşılığıyla tercüme edebilirsin. Bir <gülüyor> Mecid <gülüyor> ve <gülüyor> hadisin. <gülüyor> <gülüyor> bu mesela Arapçada bazı şeyler vardır ki bu çok basittir bizde değildir. Mesela Arapçada diyebiliriz biliriz ki Mehmet'le zekere rahu Her kim zekerine dokunursa abdest tasınır. Sen bunu Türkçe diyebilir misin? <gülüyor> Hah? <gülüyor> Türkçede sen seni yuhalarlar. Çünkü bizim dilimiz fuhşa çok kullanılan bir dildir. Ama Arapça'da bu yoktur, bak. De Arapça'da öyle sözler vardır ki, bizdeki basitliğiyle mesela hacca giden sahabeler vardır. Ee, diyorlar ki şimdi haçtan, ihramdan dönüşünü, e, zekerlerimizden meniler akarak döndük diyor. Bunu Türkçe dersen halallar oh seni. Türkçe bu niye derler biliyor musun? Hani bazen bir yemek görürüz, iştahımız zaten de ağzını aktı deriz ya. Bu o an, o o deyimde aktarılmalıdır. Ve bu sözde inkıntı <gülüyor> ta Eğer biliyorsan ki biliyorsun, buna inanıyorum. Bu bu bu bir vurgudur. Yani biliyorsan düzel, bilmiyorsan böyle. Benim için hayırlıysa. Hocam, bu bir deyim olarak kullanılıyor. Deyim olarak aktarlı. Deyim, deyim olarak kelime, bir de, bir Deyimi kelime kelime tercih edemezsin. Deyimi karşılığı bir deyim. Sen yani öyle kızdım, öyle kızdım Artık, küplere tabii. bindim. Tabi. Eğer ''gadıl'a gadman'un rakibu ala kub'' olarak şey derse... Bunu böyle anlıyor. Bu bir dakika bunun İbn Kayyum'un bir şeyi vardı. Buna. Bir, onu bir şimdi. Biz tere ciltere bir kalem verir misin şunu bir yazayım ben. Bilmiyorum. Aslında ba bazı soruların Bilmiyorum. sık sık sorulmasında hayır vardır biliyor musun? Bunu geçenlerde de bir soramıştım. Demek ki ya, yalnızı sol taraf ah. Bu benim kimiydi ha? Canım dedi Cuma namaz kılınca dedim çalıyor ya bu namazda <gülüyor> Şimdi Olmasak Nafilede peygamberin yaptığı sabit. Yok yakın olması mı lazım bunun kapının böyle. Tamam, bozabilir. Mesela pe şimdi Nafilede peygamberin aa, kapıyı açtığı bir sabit. Nafilede Nafile, de, nafile, de, nafile de, kılarken kapı vuruyor. tabi İşte farzı devamı camide. O zaman o kılınır. yapılan bir eylem. Tamam. İcabını eşini kıldığını düşün evde. Senin yanında anahtar yok. Eşin farza durdu. Onun illa camiye gitme zorunluluğu yok. O yapabilir mi diye soru, o sorulabilir. Ee, bence namaz vakitlerini herkes bilir. Mesela bazen şöyle bulurum. Cuma saati belli bir bakmışım, içeri girmişim telefon çalıyor. Bakıyorum sana, ona arkadaş Cuma saati olduğunu bilmiyor mu? Ama o oluyor, telefonu en azından kapatmamızı sağlıyor o. Bazı şeyler böyle bilinmemeli. Ama nafile de anneye, babaya cevap verme, kapı açılma bu var. Sadece peygamberin kapatmasında kıbleden dönmeden gidip açıyor. Anneye babaya cevap bu da, bu da şöyle gösteriyor ki namazda yürümek çaizdir zaruret için. Evet. Nafilede anneye babaya cevap verme kastınız neydi hocam? Anlamadım. Nafilede anne ve babaya cevap verme dedi. kastınız ne hocam? Elleyin ve kapı Ne? Seni çağırıyor, gitmen gerekir. Nafliye bozabilirsin. Şeyde olduğu gibi, ee, Allah razı olsun üç kişiye... Bu cüre iç hadisinde evet. Nafile mi bozulabiliyorsunuz çocuğum? Farzlamaz, bir dünyanızı farz kılıyorsun. Farzlamazı da bozulabiliyor musun aynı şekilde? Ben nafile diye başlığı attım. Evet. Farzlamazı da bunu mı kılarsan olacak? Efendim, onu sorabilirsin. Az önce Feyzullah'da dedim ya, bunu erkek sormaması gerekir. Erkeğin nasıl olsa camiye gidiyor. Ama hanımın evde namaz kıldığını senin de anlattığını olmadan geldiğini. Hoş sen de o saatte camide olman gerekiyordu niye eve geldin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Seferde> <gülüyor> Ama dedi <dersin> ki yolculuktaydım, <gülüyor> saydım sıkıştım eve gelmem gerekiyordu de. şimdi bu soru bu sorular cevapları da ürer. Onun için bence söylenen sözde kalırsa koş olur. Seferden evet. <gülüyor> Süfreye, sütreye yürünür. Hazreti Ömer sütreden uzak kalmış birisini direye kadar itiyor. <gülüyor> Ama bu da herhalde üç dört kilometre yolculuk <gülüyor> yapar gibi yani senin seferi kılacak mesafe kadar yürümeni gerektirmez. Hocam bunu yıkılmaz. E, sadece bunu bakın cami gibi bir yerde e, sütre denilen şey mantık otur, sütre denilen şey topluma anlatılmışsa Mesela ben birisinin arkasına duruyorum namaz kılıyor, kılıyorum arkasına beni gördü, daha daha ben bütün çekip gidiyorum. Ama süt gibi bir yere gitseniz o kalkmaz biliyor musun orada. Evet. E bunu toplum olarak yaşamak önemli bir yerde. Herkesin birbirinin ibadetini yardımcı olması önemlidir. de. Evet. Hocam şimdi, e şimdi duracaktın önünden sütre gitmiş sütre en yakın tutuyor bakıyorsun 30-40 metre ileride. Yürü babam yürü seyahate çıkar gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben ne bileyim arkadaş Ömer radiyallahu Hani sütüreyi birisini itiyor. Bir, bir Önceden tedbir alma, Müslümanlara genel genel anlamda bilgilendirme, herkesin topluca ibadeti yani yaşayabilme mantığını vermen gerekiyor bu insanlara. Ben yürüneceğini, biraz itileceğini biliyorum ama bir bakıyorum 30-40 metre ileride bu olmuyor. Beni rahatsız ediyorum. O ya bir sorun da var eğer müsaade ederseniz. Evet. Şimdi normalde biz arkadaşlarla oturduğumuz evet. zaman kıyas mühürsünün arkadaşların içerisinde kabul evet. etmeyen yani kabul etmeyen derken eee kabul görülen bir hususun olduğunu ben kabul ediyorum arkadaşlar kabul etmiyordu. Bu usta arkadaşları ben muhaliftim. Vay. Akabinde be. yani iyi diye şöyle söyleyeyim yani. hocam. Akabinde sizin sohbetleriniz olsun. Yani bu mağazın bize göndermiş olduğu worker'dan olsun. Süleyman hocam bu ustaki <gülüyor> bize almış olduğu sohbetlerin kıyası biz de kıyası var ben de kabul ederim. Sonaki değil mi? Efendim. Sonaki değil, zorlamayla değil yani. Yok zorlamayla. Canı gönülden böyle. Akabinde bu arada. biz kıyası kabul etmediğimiz halde birisi Allah kıyas yaptı derse. Peki bu Yani Kur'an sünneti bitirdik de kıyasa kalan meseleler mi şu an? Ama çok bariz ve net bir kelime Allah da kıyas ya. yapmıştır diyor hocam. Biz Allah... kendisine kıyasın şey e, bir mesele hakkında bir e bu evet. meseleyi de söyleyim kardeşimizi. De bakın. Bozmayacak. Din hocam. Din Kur'an ve Sünnet'tir. Onun dışında din yoktur. Allah Resul'un zamanında din neydiyse şimdiki de odur. İmam Malik diyor bunu. Bu dindir. E, Din'i anlamak için kullandığın, vesileleri, o vesilelerin terimlerini sorduğun sorudan daha önemli? Buyurun. Yemek gelecek hocam. Tamam mı? Buna şimdi çok önemli. Bana birisi hocam iştahat var mı dediğinde benim cevabım şöyle oluyor. O iştahatı edile-i şeriyeden kabul ederek sorduysa yok diyorum. Ama dinde iştahat var insanın herhangi bir meselesini öğrenmek için sarf ettiği gayretin, emeğin atıçıhattır cihattır. Bedlul Cuhud bu. Ama işlak dinli edile-i şeriyeden değildir. Ha, şimdi e, icmaya geldiğinde katiyet ve ümmet toptan bir şey hakkında icma etmemiştir. Belli bir kesimin kitap ve sünnette sabit olan bir şeye kazandırdıkları anlam önemlidir. Az önce eee Haç te Arafat'ı şey yani gündeme getirdiğimiz gibi eee Zelhiccan'ın 9'unda 8'inde 9'unda 10'unda olduğu haç Arafat olduğu nasdan sahabenin umumunu icmaya ile sabittir bu. Evet. Bunu tutup da birisi 14 atır sonra her gün yapabilirsin diyemez. Bunu hiç kimse dememiştir. Ha kıyasa geldiğinde dinle katiyetle kıyas yoktur. İlk kıyas yapan şeytandır kıyasa getirdikleri delil, mesela getirebilecekleri, hani bir kadın, bir kadınla beraber genç bir kız gelir, bu şeyle beraber. Kızıl siyah devrin. Abbasın abisinin adını hatırlatın, hatırlatın İbn Abbasın Abdullah. Ha? Fazıl İbn Abbasla. Ha? O kisinde olduğu bir kadın geliyor, benim babam diyor, haç fazla olduktan sonra vefat etti, onu yerine yapabilir miyim? Ece, Onun borcu olsa diyor, e, e, eda etmez miydin, ederdim, yani. o zaman bu daha evla. Bunu tutup kıyasa delil getiriyorlar, evet. bu kıyasa delil değil. Eğer bu kıyasa delil olsa o zaman, namaz kılmanın da namazını kılman gerekiyor. Iskat, salayı bu konuda yapıyordur hocam. Eğer bu kıza kıyasa delil olsa, o zaman namaz kılmayanın da namazını kılman, kılman gerekir. Bu kıyas değil, anlaşılması için teşbih denilen bir örneklemedir. Benzedim. Bunu Bukhari, kitab Ahkam'da çok güzel söylüyor. Hocam şu hadiste teşbih mi? Üç sahabe yok, seferdeyken birinin başı yarınma abdest aldı, falan, sahabe ölüyor. O hadiste. Kardeşim, ne alakası var? Allah'ın kahredeşiceleri diyor, diyor. Bilmiyoruz Allah, diyemez etmiyor. miydiniz diyoruz. Ahmet ibn benim Amber'in müstezinde bu evet. değil mi? Ona sonra gusül abdest alıp ölüyor, evet. onu mu katılıyor? Allah'ın kahredersi celali diyor, bilen bilmiyoruz diyemezsin. Söyleyeceğim şey dedi. Oturduğun zaman mesele sırasında. O zaman ne olurdu, bilmiyoruz deseydiniz, o kendi eceline bırakılmıştı. Sen katil olup sorumlu olmazdın. Bilmiyorum demek daha hayırlıdır. Neden illa konuşursun ki? Ha. bu gibi meselelere biraz tartışa girmeyin. Kesme meselesini. E Şahne bu bile bayağı başarılı çünkü gördüğün ortamda bu saydığım başka kıyas inkar eden yok. <gülüyor> Ama yani 14 asırdır münakaşası bitirilememiş meselelerin münakaşasını biz bitiremedik. Ama bizim kestirme verdiğimiz bir cevap ben kıyası inkar etmekle. Dinden ne inkar ediyorum? Hangi farz reddediyorum? Hangi haram irtikap ediyorum kıyas inkar etmekle? Bir tane delil getirirseniz ben kabul ederim. Bismillah. Hükmü kabul etmiyorsunuz diye Allah, Allah kıyas yapmıştır. Hocam bu Ebû Hocam dün bunu söyledi. Allah dedi ki <gülüyor> biz buna teşbih dedik. Hayır dedi. Bu teşbih değildir dedi. Hiç bilenle bilmeyen bir, bir olur mu? Hocam dedi, bu teşbihtir. <gülüyor> teşbih. Bu, teşbih. bu, teşbih. bu teşbih, dedik. Eee okay. yapmışız. Şimdi bak, bu... münakaşa, bak münakaşa, münakaşa bitmez. Aha. 14 saat bitirmediyse sen bitiremezsin. Evet. Ama ben kıyası inkar etmekle hangi haramı işte ediyorum? Hangi dinden haram olan bir şey helal yapıyorum. Hangi farzı, vacibi kabul etmiyor? Ama sen bir sünneti kabul etmesen, bir farzı, vacibi inkar edebilirsin. Ama edirliğe şeriyeden kabul etmiyor musunuz Ama ben, far, e, kıyası kabul edenlerin haramı herhal yaptıklarını ispat ederim. Şeriyi bir delili reddetmiyor musun onlara göre? Şeriyi delil kabul ediyorlar. Değil. Şeriyi delil ikidir. Kur'an sünnettir. Onlar Onun için neden bu, bu gibi Değil meselelere girmeye ihtiyacı duyuyorsunuz? Kur'an ve sen sünneti, sen sünneti, sünneti bitirin. Takıldığınızda gelin. Hocam hayır özelmesi de değil ki bu dün açıldı. Daha bunu konuşabilecek. Hocam açtı bunu. Bunu kabul bunu kabul edebilecek seviyede değiliz. <gülüyor> Doğru hocam. Ben bile Suud'taki bazı arkadaşlarla konuşma zorunda kaldığımızda, benim hani hangi haramı reddedip, yani... 16 plakalı araba bizden veririz. Bursa. O artık plakalı sonuçlar için alır. Tamam. Ne marka? Renault. Ben, evet. Evet. ben o 19. Kalkın bekliyorlar. Tamam. Hemen arkadaşlar. Hemen Hocam cezası içinizden adil olanların. cezasıyla ilgili ayete bakıyordum bulamadım da. Onu nasıl anlamak lazım? Onların cezası içinizdeki diyor. Anlamadım. İhramlıyken avlananların cezası. Avlanan, avlanmak. İhramlıyken avlanan, avlanmak. Evet. İçinizdeki e, şeylerin belirlemesini söyleyeyim <gülüyor> ki, sağ, salih kişilerin mi? yanlış Yanlış hatırlamamış. Baktım da bulamadım da yani, Yer, yerini bulamadım. Tamam. Bu şeyi unutma. Tekrar sorun oldu mu? İstihari hakkındaki? Hocam, soru, var. soru var hocam. Soruza cevap. Yeter mi çocuklar biraz? Atacak mı bir tarlaları? De bakalım. Allah Resulü'den sonra bütün insanlık ümmeti mi sayılır yoksa sadece e, inananlar mı ümmeti sayılır hocam? İnananlar. Sadece inananlar ümmet sayılır. Ama insanlar ümmet olmak istediğimiz sadece Muhammed ümmeti olur. Yerler ümmeti değildi. Yine de fırsatını bulup tüymüş ha. Bak. bir yani. evet. evet. tamam. Efendim. Sorusu olan var mı? Ne olan? Söyleyeceğim bu tarikat konusunda... E, bunlar 15 sene kadar önce bizim komşumuz vardı. Borkpaşa tekstil de Sigara işlerdi, bize namaz pek kılmazdı. Ya diyorum Ramiz Arda işte bak kırıl artık şu sigarayı bırak falan. Neyse, aradan epey zaman geçti. Ya ben karar verdim dedi, işte menzile gideceğim dedi. orada bırakacağım dedi. Demek bak Ramiz Arda, sen şu an yüzde seksen bırakmışsın dedim yani. Psikologlar sen bırakmışsın. Fakat e, emin olmak için, rahatlamak için sen oraya gidiyorsun. Yani oraya giden yüzde seksen zaten bırakıyor. Yani önce niye gitmedi? Yani i̇ki sene önce niye gitmedi? Niye Allah iltica et tabii. Yani talikatın başarılı olman sebeplerinden biri bu hocam. Zaten kişi bırakmaya niyetlenerek oraya gelmiş. Tuzlu çorbayı çirmekten insan sigarayı bırakmaz o zaman başlamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her derde deva gibi. <gülüyor> hocam burada bir soru var, bir soru. Hepsi tılsımlı biliyor musun? Tabii. O tersebil dedikleri su, o çorba var ya. <gülüyor> bereket değil, içiyorlar muhte. Siver. Ne bereket efendim? Selamünaleyküm. Soru soru. <gülüyor> Musa soruyorsunuz. Musa. Abi yiyelim sizi. Sorayım. Allah Musa ile sesle konuştu şeklinde Ehl-i Sünnet'in akidesi var mı diyor. Musa Allah azze ve celle evet Musa ile konuşmuştur evet. Sesle konuştu şeklinde. Evet nida etti, seslendi diye var başka. Kadınlar tek başına yolculuk yapabilir mi? Hacı tek başına yapabilir mi? Cemaat halinde yapabilir. Sahabeler yapmış. Ama kendilerine yardım edecek, bazılarına mahremi olan erkekler de gerekli. Kur'an'ı abdestsiz okunmayacağına dair hadisler Elbani tarafından sahih doğrudur. Evet. Evet, abdestsiz Kur'an okumayı yasaklayan bütün rivayetler öyle düşünür. Hayızlı bile Kur'an okuyabilir. Hazreti Ömer, Ebru Musa El Eşari'ye yazdığı bir risalede, Kur'an ve sünnetin açıklamadığı konularda ferme dayan hükmünü araştırdığı meselelerde benzer, benzerini bul ve yeni meselelere bunu kıyas et. Evet. Kaynak, Beyhaki sünne i Kebir 10, Taksim 115, Eee? Eee? Burada kıyasla deli getirmeye çalışıyor. Yani Yakup gidiyor. Peki Yakup. Selametle gidiyor. Otur rahatsızlanmayın. Allah yardımcınız evet. olsun. Allah yardımcınız olsun. Beyebiniz üzüntü. Nerede gidiyorsunuz? Evet. Eee? Evet. Kur'an ve sünnetin açıklamadığı konuları Fehmet Ayan. Hükmü Tabii arı çözüm, illa, meseleleri berdi. Kur'an de... illa her meseleyi açıklamamıştır. Kur'an ve sünnetin diyor Kur'an tamam. ve sünnetin. Kur'an Kur ve sünnetin. Sünnet her meseleyi açıklamamıştır. Orada Fehme dayan hükmünü araştırıyor. Doğru. <gülüyor> Fehme nasıl dayanır? <gülüyor> Orada Adam tutuyor. Zina etmenin cezası var mı İslam hukukunda? Var. Var. Yolda giderken bir kadını, yani yabancı olan bir kadını tutup öpse bunun cezası var mı? Yok. Ne yapacaksın? <gülüyor> Hayır. Toplumun böyle bir şey yapmaması için bir kura koymak gerekiyor. Hayır. emrin bunda tercihi vardır. On sopaya kadar attırabilir terbiye etmek için. İçki için haddinin artılması gibi hocam. He? İçki içen kişiye sorulur. Hayır. içki içenin kırk sopa hakkı vardır. onu haricinde... Kırk bir yaparsan ölürse sana diyet duyguları. <gülüyor> evet bu adamlar kitap sünnet bitti de bu kıyaza kartı artık geldik. Rabbin kartı. Ebu Muhammed soruyor hocam. Beyhaki'de bu verilen eee i Kebir 10 taksim 115 bu hadisler sayımı acaba diye. sünen şey eee Beyhaki'nin Sünen-i nereden sahip olmuş? Orijinalde yaslanak. O hep gülüyorlar abi. Ziyiyorlar ziyiyorlar. abi ziyiyorlar. Nereden bulmuş onu? Birisinin kitabını da okuyarak bu, bu derleyici. De. ihtimalle bu kıyasa cevap verilmesi için birisi bir metin hazırlamıştır hocam. Ondan orada yanlış Sonra Soruyu Türkçesi Var mı başka Hatına soru? Sonra, e, hakkında nasıl olan? Hı. Meseleler biter. Hakikaten nas içine almayan diyelim ki bir trafik düzenlemesi vardır. Bunu nasıl yaparız? Sen bir düzenleme korsan, kitap ve sünnette olmayan yasaklığı koydun diyebilir misin birisine? Ha, bak bu ne vardır? İştihat vardır. Anlayışına gidebilirsin. Ama hakkında nasıl gelen meseleler bitmiştir. Cennete götürecek her şeyi, cehennemden alıkoyacak her şeyi ben size açıkladım diyor Allah Resulü. Çünkü birisi herhangi bir şekilde müspet iştihat ederse, mesela Şeyh Bin Maz ...kadının araba kullanmasını yasakladı. Hangi delille? Hangi delil hocam? Size sormak gerekiyor. Ama Şehir Albani karşı gelmiştir. Fitne çıkarttı. Şimdi fitne çıkarttıysan tutup Allah. mübah olanı yasaklayamazsın. E peki kadınların, şoförleri var, suutların... ...o şoför erkeklerle gitmeleri caiz mi? O daha büyük fitne ya. Yani. Ee, Sonuçlar ben duymuştum. dersiniz de Kapalı kapalı arkasında kalmaları. Neden doluyor hocam? Ben kıyası kabul edenlerin haramı helal, helal, helal haram ettiklerini ispat ederim. Ama hiçbir kimse kıyası inkar edenin... ...yani haramdan bir şeyi, farzdan bir şeyi terk ettiğini ispat edemez. Hocam birkaç delil verir misiniz? Adem'in delili olmaz ki arkadaş. Onlar gibi. Ha, Hayır hocam. Bir tanesi bu işte. Bir tanesi bu. Araba mı seçsin mi, mü seçsin mi? Tabi bir tane bu. Hocam, bu sıralamayı kim yapıyorsun? yapmış? Ha? Mesela Kur'an, Sünnet, icma Kıyas, bu sıralamayı kim yapmış? İlla yani? dört değil, <gülüyor> kıyas, <gülüyor> hanefi mesafinde <gülüyor> aslında bir de istiksan vardır. Ee, Malikilerde bir de Medine-i Ehli'nin ameli vardır. Mesalih-ül Mursale var. evet. evet. Mesali Mesali dedikleri, evet. Yedi oldu dedikleri, evet. Veb maslahatul amme dedikleri şeyler vardır, çoktur. Kur'an ve Sünnet bitmiştir. Hocam o benim söyleyemedim ayetteki şey o fehme mi giriyor? Hani ihramlıyken alanların cezası da Onu daha düşünmedim. Peki. Çünkü av yasak. Onun devamında ayette bir ki cezasını tanıdım. Bakmam gerekiyor. Hacca mı gideceksin? Hayır hocam da şimdi hani fehim deyince akım ol geliyor. Hacalık ise pek avlanacak bir şey değil. Mayıda 95. Mayıda 95. 95 mi dedin? Evet, maydanoz ustası. Biraz hava alalım mı çocuklar? Çıkalım, gezmeye gideceğiz. Hocam, hocam. İyi iyi bayıldıktan sonra sedeyle götürecektiniz gelmeye. Kazanırız oğlum hocam. Hocam Mustafa ismi oğlu Akbul'la görüşün nedir? Dinlemesini tavsiye ederim. Çantalar Geçen bir sohbette söyledim. Sorular olduğuyla e, münazara olan Kaseti dinleyin ama bunu bir kenara şey, çal şey, çarpar şimdi. Ben terliyim. <gülüyor> üstünü değiştireyim. Papetulan <gülüyor> bir şeyler bildiği var istem hakkında. <gülüyor> Hocam bir canlı sıfırmak istemeyiz. Yok. Ben de bak, genel anlamda, kişilere, her sorulana... Hocam falan hakkında ne düşünürsün? At bir kırmızı kalan. <gülüyor> <gülüyor> Hocam falan için ne dersin? Çiz, çiz dediğin de Adam seslendiremese bile içinden şöyle... Diyor. Yani tek doğru, sen bak. Evet, Bunu e, der yani. Seslendirmese bile içinden geçer. E, şahsi olarak bir <gülüyor> problemimiz <gülüyor> yok. kendisi. <yani. gülüyor> Tabii. Onun için... Tanıyor değil, görmüştü değiliz. Hazreti Ali'ye... Nisbet ettikleri sözden bir Hazretleri diyor ki radıyallahu anh اِذَا عَرَقْنَ Hakkı öğrendik mi ehlini de biliriz. لَا نَعْرِفُ الرِّجَالَ لَا bir الرِّجَالَ اِذَا عَرَقْنَ الْحَقَّ عَرَقْنَ اَهْلَهُمْ Biz yani. hakkı, hakkı insanlarla mı bilmeyiz. Falan söylediyse doğrudur mantığı yok. Onun sözünü nasıl doğru olup olmadığını biliriz. Hakkı biliriz. Hakkı uyuyorsa o doğru. İslam olmak gelince gelin. <gülüyor> kadınların çokça tercih ettiği birisi biliyor musun? Dinlediği yani, birisi. Yani, Bunu neden feministler karşı? Efendim, feminist çok iyi. Ondan mı yoksa kendisinin konuşma üstübunda mimikleri çok çirkin, itici. Zoraki gülümser gibi bir tavrı var. Çok zoraki gülümseyiyor biliyor musunuz? Acı acı. Bu aslında itici bir çehredir. Özellikle. Konuşmada. Evet. Ama bizim kişisel olarak bir sorunumuz yok. Ben böyle bir şey düşünmüyorum ama Şu, kendisiyle konuşulaş bilinir var, olduğunu düşünüyorum. Kütücü ulaşmak varken, tabela elimizle ya, alınlarken, yani ben bunlara rağmen neydi İslam'a tercih edeyim ki? Ona ben ne soracağım ya? Şey adam bir hangi bir noktada eğilmiş? Ya iyi bir köşe yazar olabilir. Yani o olayları iyi bir edebi, edebi dille anlatamıyor hocam. İyi bir hatip kendine göre. Yani ben niye bunu tercih edeyim? Yani bu bir defa ayıp olmaz mı? ya? Yani kadınların <gülüyor> istediği fetva veriyorlar. Mesela? Kadınların istediği fetva veriyor demek ki onlarla alakası var. Bilmiyorum. Benim sorum değil. Biliyorum biliyorum hocam. Onlara biliyorum. Aynı soruyu tekrarlıyorlar hocam. Ama konuşulur. <gülüyor> ben mesela İstanbul'dayken hemen hemen hepsiyle teker teker gidip konuşmuşumdur. En azından yakından düşüncelerini, ona yaklaşım şeklini yakalamayı yayılıyorum. Yani benim insanlardan uzak durarak bir kazancım olamaz. Yani geniş bir kitleye ulaşıyorlar. Efendim? Çok geniş bir kitleye ulaşıyorlar artık. Tabii imkanlarıyla tasarlar. Öde öde.